Tibet masalı. Öksüzle Ejderhalar Kralının kızı. Seslendiren Akın Altan. Bir zamanlar dünyada kimsesi olmayan genç bir adam varmış. Yabancıların arasında büyüdüğünden kimse adını bilmezmiş. Ona öksüz demekle yetinirlermiş bu yüzden. Öksüz acı bir yaşam sürüyor ve Geçimini sağlamak için her gün balık avlamaya, ırmağa gidiyormuş. Yakaladığı balıkları komşu şehrin pazarına götürüp satarmış. Günlerden bir gün her zamanki gibi avlanmaya gitmiş. Ağını sabah ırmağa atmış ama güneş battığında ağda hiçbir şey yokmuş. Sanki ırmağa büyü yapılmış. Hava kararmaya başlamış ama eli boş dönmek istemeyen öksüz ağını bir kez daha atmış. Ağını çektiğinde parlak, küçük bir balığın çırpındığını görmüş ağda. ''Sen ne yapayım? Sen de benim gibi sıskasın.'' demiş öksüz ve parlak balığı suya bırakmış. Ağını bir daha atmış ve çektiğinde aynı küçük balık ağın içindeymiş. ''Zavallı küçüğüm, seni pazarda kimse almaz ki.'' demiş öksüz ve onu yine suya bırakmış. Son bir kez şansını denemeye karar vermiş ama ağını çektiğinde yine aynı balık ağda çırpınıyormuş. ''Öyle olsun bakalım.'' demiş kendi kendine. ''Belki de yazgı benimle gelmeni istiyor.'' Parlak küçük balığı alıp evine götürmüş ve bir su birikintisine koymuş. Kendisini artık yalnız hissetmiyormuş. Balığın suda neşeyle oynayışını seyrederken, yüreği aydınlanıyormuş. Ama o günden sonra evinde garip şeyler de başlamış. Balıktan döndüğünde, ev tertemizmiş ve masanın üstünde iştah kabartan yiyecekle dolu bir tepsi duruyormuş. Dünyada kimsesi olmadığına göre, Kendisiyle kimin böyle ilgilendiğini anlamak için kafa yoruyormuş. İşi aydınlığa çıkarmak istemiş. Bir gün her zamanki gibi balığa gider gibi yapmış ama usulca kapıya yaklaşmış ve delikten içeriye bakmış. Gördüğü şey karşısında şaşırıp kalmış. Balık öyle bir fırlamış ki her yere sular sıçratmış ve su damlacıkları içinde çok güzel bir genç kız belirmiş. Kız kollarını sıvamış ve hemen işe koyulmuş. Çevik elleri öyle hızlıymış ki sanki bin el çalışıyor gibiymiş. Süpürge yerde sanki koşuyor, hızla gidip geliyormuş. Yatak bir anda yapılmış ve daha beşe kadar saymadan yemek hazırmış. Öksüz daha çok beklememiş. Odaya girmiş ve genç kızın önünde diz çökerek yalvarmış. ''Benimle kal.'' Beni yalnız bırakma, karım ol. Peki, seninle kalacağım, diye söz vermiş genç kız, elini ona uzatarak. Mutluluktan tek kelime söyleyemiyormuş öksüz. Ama bu kadar güzel bir kadını, kendi yoksulluğu içine sokmak, onu rahatsız ediyormuş. Bu yüzden üzülme, demiş kadın. Bir domuz ahırı kur. Domuz ahırı neye yarar? Domuzumuz mu var ki? ''Soru sorma da dediğimi yap.'' diye diretmiş kadın. Öksüz, kadının dediğini yapmış. Bir domuz ahırı kurunca karısı, ''Şimdi inekler için bir ahır kur.'' demiş. ''İnekler için mi?'' ''Soru sorma da dediğimi yap.'' Öksüz, onun dediğini yapmış ve bir ahır kurmuş. Ahır bitince karısı, ''Şimdi geriye bir kümes kurmak kaldı.'' Demiş, bu kez Öksüz hiçbir şey söylememiş ve tek kelime etmeden bir kümes kurmuş Kümes de tamamlanınca kadın ellerini üç kez vurmuş Üçüncü vuruşunda domuz ahırında domuzların omurdandığı, ahırda ineklerin böğürdüğü, kümeste tavukların gıdakladığı işitilmiş Bundan sonra öksüzle karısı bolluk ve mutluluk içinde yaşamış Bir süre sonra durum değişmiş. Oturdukları köyde zengin bir çiftçi varmış. Ve Öksüz, eskiden çiftçinin en küçük kızını istemiş. Çiftçi, onu alay ederek kapıya atmakla kalmamış, bir de peşine azgın köpekleri salmış. Ama Öksüz'ün şimdi bolluk içinde yaşadığını görünce, onu bulmuş ve hiç lafı gebelemeden. ''Senin gibi bir delikanlının eş olarak bir balığı almasına şaşıyorum.'' Demiş. ''Köyde herkes sana ne olduğunu merak ediyor. Neden uygun bir kızla evlenmiyorsun? En küçük kızım tam sana göre.'' Demiş. Çiftçi haklı, bunu hiç düşünmemiştim.'' Demiş içinden öksüz. ''Bir adam kadın olarak bir balığı mı alır?'' Gidip balık karısını bulmuş. Yüze asıkmış. Ne oldu? diye sormuş kadın. Neden bana öyle bakıyorsun? Balığın yeri balıkların arasındadır. İnsanların arasında değil. Topla eşyalarını ve geldiğin yere dön. Çok yazık. Diyerek içini çekmiş kadın. Bir kadınla evlenecek yerde, bir balıkla evlendiğim için herkes benimle alay ediyor. Sen pullarla örtünüyorsun. Geldiğin yere dön. Sus diye yalvarmış karısı hıçkırıklar içinde. Kulübeden çıkmış ve ırmağa doğru koşmuş. İşte böyle koş. Geldiğin yere dön diye sırıtmış öksüz. Kadın büyük bir acıyla pişman olacaksın ama işe yaramayacak demiş. Sonra cup diye bir ses işitilmiş ve kadın suda gözden yitmiş. Öksüz kulübesine girmek için geri dönmüş ama şaşkınlıktan donup kalmış. Domuzlar, inekler, tavuklar sürü halinde yanından geçip ırmağa yönelmiş. "Hey! Nereye gidiyorsunuz?" diye bağırmış. Hiç olmazsa bir tavuk yakalamaya çalışmış ama boşuna. Irmaktan gelen ince ses "Siz de geldiğiniz yere dönün." diye bağırıyormuş. Öksüz Daha şaşkınlığından kurtulamadan, domuzlar, inekler, tavuklar suya dalmış. ''Peh, sizsiz de olur.'' diye düşünmüş öksüz omuz silkerek. ''Nasılsa çiftçi kızını bana verecek. Durumum hiç de kötü olmayacak.'' Öksüz kızını istemek için çiftçiye gitmiş. O da sormuş. ''Olur, en küçük kızımı sana veriyorum. Ama önce bana kaç domuzun, ineğin... Kaş tavuğun olduğunu söyle. Genç adam gerçeği anlatmış. En çok sevdiğim küçük kızımı sana vereceğim mi sanıyorsun? Kızımı yoksulluğa mı atacağım? Kümesinde bir tavuğun bile yok. Sen düş kuruyorsun. Diye bağırmış çiftçi ve onu evinden kovmuş. Öksüz evine dönmüş. Ev çok sıkıntılıymış ve o yine çok yalnızmış. Böyle bunalıyormuş ki. Dayanamayıp dışarı çıkmış, ırmağa doğru yürümüş. Orada bir taşın üstüne oturmuş. Başını ellerinin arasına almış. Başlamış ağlamaya. Oradan geçen bir köpek yanında durmuş. ''Neden ağlıyorsun?'' ''Nasıl ağlamayayım. Karım gitti. Onu öyle özledim ki...'' ''Sen de onu kovmasaydın.'' deyip köpek koşarak uzaklaşmış. Bir baştan kara uçarak gelmiş. Gözleri yaşlı genç adamın omzuna konmuş. ''Neden böyle ağlıyorsun?'' ''Nasıl ağlamayayım? Karım gitti. Çok pişmanım. Sen de onu kovmasaydın.'' deyip havalanmış baştan kara. Bir kurbağa sıçraya sıçraya yanına yaklaşmış. ''Niye ağlıyorsun delikanlı?'' ''Karım gitti. Onu çok özlüyorum.'' ''Onu kovdun.'' Şimdi pişmansın, demiş kurbağa. Yine de sana yardım edeceğim. Bana bir kilo un getir. Sana istediğin kadar un getiririm, demiş öksüz sevinerek. Kulübesine koşmuş ve kurbağanın istediği unu getirmiş. Az sonra sevgilini göreceksin, demiş kurbağa. Ama sana söyleyeceğimi iyi dinle. Sakın gülme. Yoksa her şeyi berbat edersin. Kurbağa başlamış onu yutmaya. Hepsini bitirince öyle bir susamış ki eğilip su içmeye başlamış. İçmiş de içmiş. O kadar ki ırmağın su düzeyi ciddi bir biçimde alçalmış. Kurbağa son yudumları da içine çekince öksüz dipteki karısını görmüş. Çıkrağı özenle ip sarıyormuş. Çıkrığı öyle çılgın bir hızla döndürüyormuş ki, Çıkrığın rüzgarı kadının eteğini havalandırıyormuş. Bir an boş duramaz, diye düşünmüş öksüz. Bu ona o kadar komik gelmiş ki, Göbeğini tutarak kahkahayla gülmekten kendisini alamamış. Onu gören kurbağa da kendini tutamamış, O da başlamış gülmeye. O ne korkunç şeymiş, İçtiği bütün suyu çıkarmış. Su kaynıyor, dere gibi akıyormuş. Ve beşe kadar saymadan ırmak yeniden dolmuş. ''Sana demedim mi gülmemek gerekiyor diye? Neden karına atılıp kollarına almadın onu? Evine götürmedin?'' demiş kurbağa. ''Kızma kurbağa, bir kere daha dene, yalvarırım sana.'' diye ısrar etmiş öksüz. Kurbağa kabul etmiş ve Öksüz ona bir daha un getirmiş. Hepsini bitirince öyle bir susamış ki, Bir içişte ırmağın bütün suyunu bitirmiş. Son yudumu da içince, Dipte çıkrığın başına oturmuş, İp saran kadın ortaya çıkmış. Bu kez Öksüz bir an duraksamamış, Karısına koşmuş, Onu kollarına alıp yalvarmış. ''Benimle gel.'' Bir daha hiç kovmayacağım seni. Hep birlikte kalacağız. Önce, biricik kızımı sana verip vermeyeceğimi bana sorman gerekir. Demiş güçlü bir ses, öksüzün arkasından. Arkasına dönünce donup kalmış. Karşısında ejderhalar kralı dikiliyormuş. Karısının, suların hakimi ejderhalar kralının kızı olduğunu, İşte o zaman anlamış O bir prensesmiş Sana bazı görevler vereceğim İstediğim gibi başarılı olursan Sana kızımı veririm Başaramazsan Vay haline Demiş ejderhalar kralı korkunç bir bakışla Genç adama yaptıracağı şeyi düşünmüş bir an Sonra şöyle demiş Şu ormanı görüyor musun? Birinci gün, bütün ağaçları kesecek ve köklerini sökeceksin. İkinci gün, bütün dal ve ağaçlarını temizleyip toprağa süreceksin. Üçüncü gün orayı bir pirinç tarlası haline getireceksin. Başaramazsan vay haline! Öksüz, Kara kara düşünmeye başlamış. Ağlayıp sızlanmayı bırak, demiş karısı. Bu da iş mi? Şu baltayı al ve yarın ormana git. Her bir yanından iki ağaç kes. Ve dallarına benim işaretimi kazı. Çalışırken benden başka kimseyi düşünmeyeceksin. Ertesi gün çok erkenden öksüz ormana gitmiş ve birinci yandaki ilk ağacı kesmeye girişmiş. Zor, yorucu bir işmiş bu. Gövdesi taş gibi sertmiş ağacın ve demir baltadan kıvılcımlar çıkıyormuş. Öksüz karısından başka hiçbir şeyi düşünmüyormuş. Öyle olduğunda iki ağaç kesmiş ve üzerine karısının işaretini kazımış. Öteki yanda iş çok daha zormuş. Akşama doğru iki ağaç daha kesip üzerlerine karısının işaretini kazıyınca Birden bütün orman çatırdamaya başlamış Ağaçlar yıkılıyormuş Öksüz daha yeni yeni şaşkınlığından kurtuluyormuş ki Ejderhalar kralı karşısına dikilmiş O da şaşırmış Hiçbir şey söylemeden yerdeki ağaçları seyrediyormuş Sonra dişleri arasında ıslık çalar gibi yarın Bütün ormanı temizleyip toprağa süreceksin Demiş Öksüz Endişe içinde Ejderhalar prensesine akıl danışmaya gitmiş Bu zor değil Demiş prenses gülerek Şu belle Ormanın ortasında yere amblemini kazı Çalışırken benden başka Hiç kimseyi düşünme Ertesi gün Gün doğar doğmaz Öksüz ormana gitmiş İlk kütüğü ormanın dışına yuvarlamak için Kalın sopayı almış Ama bu çok yorucu bir işmiş. Kanter içinde ikinci kütüğü ormanın dışına çıkarmak için yuvarlarken zaman hayli ilerlemiş. Çalışırken karısı ejderhalar prensesinden başka kimseyi düşünmüyormuş. Sonra beli alıp ormanın ortasında yere ona sonsuza kadar sadık kalacağına yemin ederek ejderhalar prensesinin amblemini kazımış. Daha işaret yere tam kazılmadan gerçek bir mucize olmuş. Bütün kütükler kendiliklerinden ormanın dışına yuvarlanmış, dallar üst üste düzenli bir şekilde dizilmiş, toprak kendiliğinden sürülmüş. Öksüz, hayran hayran tarlaya bakıyor, karısına şükran duyuyormuş. Çoktan ejderhalar kralı ona doğru geliyormuş. Öfkeli gözleri yuvalarından uğrayacak gibiymiş. ''Becerikli olduğunu kabul etmeliyim.'' Demiş Hoşnutsuzlukla Ama unutma Yarın Tarlaya iki avuç pirin çekeceksin Eğer Tek tohumcuk olsun filizlenmez Ve Yarın akşama kadar olgunlaşmazsa Vay Haline Öksüz Boynu bükük karısına akıl danışmaya Gitmiş Bu kadar büyük bir tarlayı İki avuç tohumla nasıl ekebilirim? Üstelik akşam olmadan bütün tohumları nasıl filizlendirir? Olgunlaştırabilirim. Bırak boynunu bükmeyi, demiş ejderhalar prensesi. Bu çok kolay bir iş. Bir avuç pirinç al. Tarlanın bir yanına tohumları serperek işaretimi çiz. Bir avuç pirinç daha al. Diğer yanda da aynı şeyi yap. Çalışırken benden başka kimseyi düşünme. Ertesi gün şafakla birlikte tarlaya gitmiş öksüz. Tohumları ekeceği sırada sert bir rüzgar çıkmış. Tohumlar sağa sola saçılmış. Sonra yağmur tohumları alıp götürmüş. O zaman öksüz diz çöküp tarlanın her iki yanında prensesin işaretlerini oluşturmak için tohumları tek tek dizmeye başlamış. Çalışırken. Karısı ejderhalar prensesinden başka hiç kimseyi düşünmüyormuş. Akşam olmak üzereyken, son tohumu dizerken rüzgar dinmiş, yağmur kesilmiş, pirinç tohumları kendiliklerinden düzenli bir şekilde tarlaya dağılmaya, filizlenmeye ve genç adamın hayran bakışları altında olgunlaşmaya başlamış. Tam pirinçlerin olgunlaştığı sırada gelmiş ejderhalar kralı. Delikanlının yaptıklarını görünce o kadar şaşırmış ki, tek kelime bile söyleyememiş. Öksüz, önünde eğilerek ondan kızını istemiş. ''Bekle, bekle.'' demiş Ejderhalar kralı. Güçlük çıkarmak istiyormuş. ''Sen basit bir ölümlüsün. Öyle kolay kolay kızımı alamazsın.'' Yeni bir sınav bulmak için bir an düşündükten sonra şöyle demiş. Bir tarlayı ekip pirinç yetiştirmek bir şey değil. Ama yarın sabah, Bütün pirinçleri devşirecek, Ve çuvallara koyup dizeceksin. Ürünün bir tanesi eksik çıkarsa, Vay haline! Öksüz, Yaşlı gözlerle gelip haberi karısına vermiş. Ölümsüz bile olsa, tek başına kimse böyle bir işin üstesinden gelemez. Ağlama, o kadar karmaşık bir iş değil. Ama dayanır ve benden başka kimseyi düşünmezsen, bunu yapabilirsin, demiş ejderhalar prensesi. Ona dört çuval vermiş. Bunların her birini tarlanın bir köşesine koy. Öksüz, pirinç başaklarını kesip, çuvalları alarak tarlaya gitmiş. Pirinç başaklarında prensesin işaretini ilk çuvala çizmeden, gök bulutlarla kaplanmış, ayın önü kapanmış. Birden ortalık öyle kararmış ki, öksüz, bir adım ötesini göremez olmuş. İşini körlemesine bitirmek zorunda kalmış. Aklındaki biricik şey, karısı, Ejderhalar prensesiymiş. Dördüncü çuvalın üstünde, Ejderhalar prensesinin işaretini oluşturduğunda, Olağanüstü bir şey olmuş. Bulutlar çekilmiş ve öksüz, Şafağın pembe ışığında, Pirinçlerin kendiliğinden toplanıp derlenerek, Çuvallara dolduğunu görmüş. Ama ne yazık ki, İki tane eksikmiş. O iki tane... ''Bir dalın üstünde tünemiş olan iki sülünün kursağında.'' Demiş Ejderhalar kralı kahkahalarla gülerek. ''İstersen sana yay ve bir ok verebilirim. Vur onları.'' ''Bir okla ikisini birden nasıl vurabilirim?'' Demiş Öksüz kendi kendine. Ejderhalar prensesinin kendisine ne salık vereceğini merak ediyormuş. Sevgilisinin uzaklardan gelen sesi kulağına fısıldamış. ''Oku al ve ikiye böl.'' Öksüz de öyle yapmış. İyi nişan almış ve iki sülünü arka arkaya vurmuş. Gerçekten iki pirinci kuşların kursağında bulmuş. ''Seni beğendim.'' demiş ejderhalar kralı. ''Aileme girmeye layık olduğunu düşünüyorum.'' ''Yine de sana son bir görev vermem gerekiyor. Maymunlar Krallığı'na gideceksin. Eğer bana maymunların trampetini getirirsen, Ejderhalar Krallığı olarak sana söz veriyorum. Kızımı alacaksın.'' ''Şimdi ben ne yapacağım?'' ''Babana, maymunların trampetini getirmek için maymunlar krallığına nasıl gideceğim?'' Diye. Ejderhalar prensesine yakınmış öksüz. ''Bu gerçekten kolay bir iş değil.'' demiş prenses. Sonra bir an düşünmüş. ''Maymunlar krallığına git. Oraya varınca... Maymunlar sana adını soracak. Sana maymun olup olmadığını soruncaya kadar hiçbir şey söyleme. Ancak o zaman başınla evet işareti yap. Dibinde küçük bir delik olan şu kupayı al.'' İçmek için bundan başka bir kap kullanma. Şimdi git. Yalnızca beni. Hep beni düşün. Öksüz, maymunlar krallığına doğru yola çıkmış. Oraya varır varmaz, maymunlar çevresini sarmış. Adın insan mı? Diye soruyorlarmış ama Öksüz başıyla hayır işareti yapıyormuş. Belki de adın balıktır diyormuş maymunlar. Öksüz de başıyla yine hayır işareti yapıyormuş. ''O halde senin adın maymun.'' diye fısıldamış küçük bir maymun. Öksüz bu soruya başıyla evet işareti yapmış. Maymunlar sevinçten sıçramaya başlamış. Trampet çalmış ve konukları için bir ziyafet hazırlamaya koyulmuş. Birkaç şarap fıçısını yuvarlıya yuvarlıya getirmişler. Genç adamın kupasını sık sık doldurmuşlar. Kendileri fıçıdan lıkır lıkır içmişler. Öksüzün kupası hep boşmuş. Delikten boşalıyormuş. Maymunlar kupayı doldurmakla baş edemiyormuş. Bir zaman sonra maymunlar sallanmaya başlamış, bacaklarının gücü kalmamış. Hepsi arka arkaya yıkılmış. Hepsi kör kütük sarhoş, yerde yatıyormuş. Parmaklarını kımıldatacak güçleri yokmuş. Öksüz, son maymununda sızmasını beklemiş. Sonra, ayaklarının ucuna basarak trampetin asılı durduğu yere yaklaşmış. Trampeti kapmış ve kaçmış. Soluk soluğa, ejderhalar kralına doğru koşuyormuş. Trampeti kralın önüne bıraktığında, soluk soluğa kalmış. O zaman, ejderhalar kralı çubukları almış, Ve trampete öyle kuvvetli Vurmaya başlamış ki Yer sarsılmış Hadi bakalım Hangimiz trompeti Daha kuvvetli çalacak Yeter kayınpeder Yeter Kulağımızı sağır ettin Bırakın da ben de deneyeyim Ejderhalar kralı Çubukları uzatmış ve öksüz Başlamış vurmaya Tam tam Öyle kuvvetli vuruyormuş ki, dağlar sarsılmış, sular karışmış, dünya temelinden sarsılmış. Yeter! Bu kadarı yeter! diye bas bas bağırmış ejderhalar kralı. Beni sağır edeceksin! Genç adamın devam etmek istediğini görünce, Bırak şunu! demiş. İstiyorsan kızımı al ve şimdi beni rahat bırak. Ama bak seni uyarıyorum. Kızıma iyi bakacaksın. Bu sözleri söyledikten sonra suya atlamış. Öyle hızlı dalmış ki, yittiği yerde çukur oluşmuş. Öksüz, ezderhalar prensesinin elinden tutmuş. İkisinin de yüzünde silinmez bir mutluluk gülümsemesi varmış. O günden sonra, uyum içinde yaşamışlar. Olay çok eskiden geçtiğine göre, birçok insan ve ejderha çocuk büyütecek zamanları olmuştur herhalde. Son